Murat Yılancı Seslendirenler Rasim Vural Arısoy, Kenan Savaş Bayındır Baba Murat Yılancı Kenan çalıştığı işinden dönmektedir. Yolda kaldırıma oturmuş olan arkadaşı Rasim'i görür. Rasim'in yüzü gözü kanlar içindedir. Belli ki dayak yemiştir. Hayrola Raşim kimi yaptı bunu? Ee, bisikletten düştüm. Bırak şimdi besbelli dayak yemişsin. Canlarını okurdum ama fazla kalabalıklardı. Şu borç meselesi mi? Ee, parayı toparladığını sanıyordum. Bugün ödeyecektin adama. Ee, küçük bir iddiayı kaybettim de o yüzden ödeyemedim işte. Umar desene şuna. Hani oynamayacaktın bir daha? Ne zaman akıllanıp adam olacaksın oğlum ya? Borcum için gerekenden biraz fazlasını toparlamıştım. Nasıl olsa vakit de var. Bir iki el atayım dedim. Dozunu kaçırmışım. Ne zaman tutturdun ki? Hem... Umarım dozu mu olur. Oynamayacaksın. Bu kadar basit işte. Bunu unutmamaya çalışırım. Ama şu an düşünmem gereken daha önemli bir şey var. Parayı nasıl bulacağım ben? E sende yok değil mi? Olsa verirdim biliyorsun. Kirayı yeni ödedim ben de. Maaşada iki hafta vardı daha. Yarına kadar bulmam lazım bu parayı. Yoksa yine dayak yiyeceğim. Geciken her gün için bir posta. Yeterince adil gibi görünüyor Sana ders olsun işte Zaten başına bir bela gelmeden bırakacağın yoktu şu zıkkımı Belki bu sayede mecburiyetten de olsa bırakmış olursun Bir de bizim Selim'e para gönderecektim. Asker çocuk Onu da parasız pulsuz bıraktım Ah kafam ah Acil para bulmam lazım benim Mendil açıp dilenmeye başladı o zaman Neyse hadi yürü yürü seni bir eczaneye götürüp pansuman yaptıralım bari Sevmem öyle pansuman işlerini Hem o kadar da önemli bir hasar yok şu marketten kolonyalı mendil falan alsak yeter. Sonra da nereden para bulacağımızı düşünürüz, ha? Birlikte marketin önüne gelirler. Rasim içeri girer. Kenan da marketin köşesinde beklemeye başlar. Birkaç dakika sonra Rasim koşarak çıkmıştır marketten. Kenan'a da koşmasını işaret etmiştir. Market sahibinin koşarak çıktığını görünce... Kenan da şaşkınlıkla Rasimle birlikte koşmaya başlar. Market sahibi de yakalamak için arkalarından koşmakta ancak protez bacağı yüzünden onlara yetişememektedir. Ne yaptın sen ya? Ayak üstü adamımı mı soydun yoksa? Paraya ihtiyacım vardı, ne yapsaydım? Hırsızlık yapacağını söyleseydin hayatta gelmezdim seninle. Hani kovanyalım endil alacaktın. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum. Senin yüzünden düştüm hale bak. Suç ortağı oldum resmen. Yakalanmadığın sürece suçlu olmazsın. Hem içeri girerken bilseydim ne yapacağımı getirmezdim zaten seni. Her şey bir anda oldu. Baktım adam Topal. Yetişemez dedim peşimizden. Baksana adama. Topal Topal hala arkamızdan yetişmeye çalışıyor ama giderek farkı açıyoruz. Biz diye bahsetme. Biz diye bahsetme. Bunu sen yaptın. Sadece sen. Benim haberim bile yoktu. Hem de Topal deme adama. Bir de kusuruyla alay ediyorsun. Protez bacak diyorlar ona. Neyse işte tıbbi literatüre hakim değilim. Ama o şekilde arkamızdan yetişemeyeceği besbelli işte. Sen nasıl bir adamsın be. Borcunu ödemen gereken parayla gidip kumar oynuyorsun. Paranı kaptırdıktan sonra da protez bacaklı bir adamı soyuyorsun. Bir de üstüne üstlük adamın kusuruyla dalga geçiyorsun. Mecbur kaldım tamam mı? Şu serserilerden dayağı yiyen sen değilsin tabi. Ahlak dersi kesmek kolay senin için. Suratımın haline bak. Bunu tekrar olmasına izin veremem. Heh adam düştü işte. Tek bacağı o kadar yüklenirsen... ...olacağı bu amca. Bu kafayla gittiğin sürece... ...suratını şimdiki haline bile şükreder olacaksın. Defalarca yiyeceksin çünkü odaya. Ben gidiyorum. Adam olup akıllanana kadar beni bir daha arama. Pişman olup da beni ararsan... ...bu söylediklerini hatırlatırım sana. Uzun bir süre aklında tutman gerekecek. Çünkü aramayacağım. Bu zor günümde sen de yalnız bırak beni... Tüm sorunlar üzerime gelsin. Hepsi Rasim'i bulsun. Ona da eyvallah. Hepsine tek başıma göğüs gelirim. Aldırma sen. Rasim marketten çaldığı parayla dayak yediği adamlara olan borcunu ödemiştir. Eve döndüğünde anne ve babasını ağlarken Niye ağlıyorsunuz siz böyle? Kötü bir şey mi oldu? Kardeşim Selim. Ne olmuş Selim'e? Söyle baba ne oldu kardeşime? Gece operasyon sırasında bir mahila basmış. Ameliyat almışlar. <gülüyor> Ölümden dönmüş Allah'a şükür. Ama sol bacağını kaybetmiş.